Dergi 95.0 Açık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. 17 Mayıs 2022 tarihli yayınımızda Babilona uzanacağız. Kendine az Babylon Sound Garden 28-29 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Uzun diyebileceğimiz bir aranın ardından şehre geri dönüyor Sound Garden Festivali. Evet pozitiften Elif Cemal ve Mehmet Ağoğulları bizlerle birlikte. Merhabalar. Hoş geldiniz sevgili dostlar. Hoş bulduk. Evet Mayıs'ın son günleri festivalle geçecek. ...Babilon'da. Pandeminin ardından ilk defa düzenleniyor. Ee, bu da bir e, hoşluk. Tabii ki normale dönüş söz konusu değil ama... ...bir arada e, durmaya bol müziğe ihtiyacımız olan... ...günlerde olduğumuza da hiç şüphe yok. Ellerinize sağlık demek isterim e, her şeyden önce. Şimdi... Vallahi, teşekkür ederiz. Evet, Bilenler çok iyi biliyor Soundgarden'ı zaten ama... ...yine de e, adettendir bir girizgah yapalım. Kısaca tarihini hatırlayalım mı festivalimizin? İlki 2011 Çeşme, Çeşme. aslında. Evet. Yani ilk ilk sefer orada yapılıyor. Ee, biraz. Ertesi sene park orman. E, 2012'de ama e, bir sebebi biraz hani Babilon'un kışın kapalı olması ve yaza e, açık havaya taşıyalım mantığıyla başlamış. E, İkinciyi 2011 Çeşme, 2012 Park Orman, 2013-2014 Park Orman. Daha sonra Kilosa gittik. Hı -hı. Orada bir mekanımız olunca Babilon olarak Aynen. değil mi? Aynen. Ee... 2016, 2017, 2018, 2019 sonuncuyu yine... ee, da yine Bomonti'ye adaya taşıdık. Biraz Birazcık daha... bir şehir festivali evet. şeyine büründürdük. Epey bir gezici festivali aslında. şimdi. Aslında evet. Yani çeşme de ara ara devam etti. Hani Babilon, Aya Yorgi'de birkaç sefer yaptık. Ee, daha sonra bir tek İstanbul'la e, sınırlamış olduk esasında. Başka neler değil <gülüyor> Başka bir şey. Gelin sorunuz varsa. Şey Tabii yapalım. canım birazcık... sorular sorular ha. bol. Ben kısaca bir hatırlayalım tamam. istemiştim o zaman genel sen konsepti Evet 2019'da e, Bomonti'ye geçtik dediniz. Şimdi arada uzun bir pandemi müddetimiz var. E, epey de bir şey değişti. Bir Tüm... denememiz de oldu bu arada. Evet geçen 2021 Eylül ayında bir yapalım istedik evet. aslında ve hazırlıklarını da e, tamamlamıştık. Yani özellikle program. Evet tarafında. Evet. Fakat sonra kapasite. E... Onda da e, açık alanlar, kapalı alanlar bu e, evet. şeylerin, pandemi işte e, mevzuatların devamlı değişiyor olması. Arada 4 metre 6 metre evet, sosyal yani, mesafe. Açık havada sosyal mesafe vesaire gibi durumlardan e, maalesef e, yapamadık. Aynen. Evet. Ben de tam Yoksa aslında öyle bir get to e, uzun zamandır planladığımız bir şeydi. Ama ancak şu an yapabiliyoruz yani. Evet ben de karşılaştığınız zorluklar neler oldu sorusunu e, iletecektim. Vallahi ki... bu, bu bunu uzun uzun anlatabiliriz. <gülüyor> Başlayabilirim. <gülüyor> <Ya kendine> <gülüyor> bütün, bütün şeyi doldururuz diye düşünüyorum. E, süreyi. E, yani tabii ki bir e, şey e, bu e, sektörün e, çok şey değişti. E, maalesef. Bunların en temeli tabii ki hani e, bütçe ve e, kurlar e, bizi birazcık e, yabancı sanatçı getirme götürme e, siz de bilirsiniz bu durumları. Tabii. Hem lojistik anlamda pandemiyle doğan lojistik sebepler özellikle e, uçak fiyatları e, vesaire tur e, grupların tur schedule'larının e, sürekli değişiyor olması. Bunlar zorlu. Bir de ülkemizde özel bir e, ekonomik problemler de doğdu. Bunun için birazcık tabii ki zorlanıyoruz. Yani ben... O nedenle birazcık da yani Birazcık daha yerli sanatçı <gülüyor> ağırlıklı bir festival oldu. Yüzünüze <gülüyor> de çatmıştır. <gülüyor> ee, bu seneki yabancı konuğumuz Beval oldu. Evet bu da çok olan Beva... zaten genel olarak gözlemlediğimiz evet, bir şey yani. Ya Onun dışında tabii bu yani Mehmet'in de bahsettiği hani pandeminin kayıpları diye bir şey var. Ee, ister istemez onu her taraftan e, yani sanatçı tarafında da aynı şey geçerli. Bizim için de aynı şey geçerli bir şekilde kompansa etmeye de çalışıyoruz o da aslında başka bir zorluk e, yaratıyor bir taraftan da e, aynı hafta sonu İstanbul'da bilmiyorum hmm. siz de fark etmişsinizdir inanılmaz bir etkinlik e, patlaması hmm. var. Hmm. Muhtemelen hani e, yazın şehit olduğu için çok cazibeli bir hafta sonu yani Mayıs'ın son haftası. Ya bu Bir de genelde bir şey var yani e, tabii bu iki sene boyunca motorların e, yani işte. birazcık e, iş yapamamasından dolayı bir arz fazlalığı genel olarak var. Bu dinleyici, izleyici işte festival kitlesinde tabii ki yine aynı ekonomik sorunlar onları da etkilediği için aynı hızda talep var mı? Bu arzı talep karşılıyor mu, karşılamıyor mu? Orada da bazı şeyler var. Tabii ki herkes kendi ekonomik prensipleri doğrultusunda etkinlik sunmaya, arz etmeye devam ediyor. Hı hı. Ama bir yandan işte hem genel olarak yerli sanatçılara döndüğümüz yani ee, orada bir e, şey yaşadığımız bir dönemde var. O yüzden bu arz fazlalığı tabii ki bizi de biraz etkiliyor. Evet bütün dünyada yani aslında. Yani bunun gibi zorluklarla e, şey ettik. Bunun dışında tabii işte e, dinleyicilerin gene e, özellikle mesela bu Soundgarden için de tabii yani Babylon şimdi işte kapalı yerlere girmeye yeni yeni adapte oluyor olması e, seyircilere. Kesinlikle. Ee, ve birçok kişinin daha yeni yeni dışarı çıkıyor olması öyle bir e, şeyler yaşadık. Ee, yaşamaya devam Yaşamaya devam ediyoruz. Yaşamaya bakalım, devam bakalım. Evet bakalım izleyeceğiz. Geriye dönüş gibi gözüküyor tüm bu etkinlikler. Söylediğiniz problemleri de özellikle yani iki e, sektörün aslında e, Kıdemli iki ismini de hazır yakında e, yakalamışken yayında biraz sihrini bozmak pahasına gösterin. Bu soruları, bu soruyu özellikle sormak istedim. E, zira her halükarda ortaya getirmek önemli. Şu an yaşanılan zorlukları açık radyo dinleyicide de merak ediyordur diye düşünüyorum. Bir yandan da şunu soruyorum aslında. Üçüncü soruya da organik bir şekilde gelmiş olduk. Babilon'da uzun bir süre kapalı kaldı. Benim gözüm de çok aradı bu arada. Hani pandemi de mümkün değildi zaten kapalı ortamda olunması ama önemli güven veren aslında kurumlardan birisi olduğunu, müzik alanlarından biri olduğunu düşünürsek ben en azından kent akvimlerinde çok aramıştım. Ta ki işte geçen senenin sonunda sesi kapıları yeniden açana kadar. 10 evet, Aralık evet. Evet, o günden bugüne de 6 ay gibi bir zaman geçmiş şimdi baktığımda. Ee, geriye dönüş nasıl oldu Babilon'da? Onu sormak istiyorum. Yani özellikle dinleyiciler nasıl geldiler? Daha mı genç bir şekilde geldi? Nasıl oldu bayağı hızlı giriş yaptık aslında. Yani e, kapıları açtık ve açtığımız noktada zaten kapasiteyi e, normal tam kapasite çalıştırmadık. Hı -hı. E, kaçta kaç diyebiliriz yarısın Yarısından, yarısından biraz, biraz fazla, fazla. Hı -hı. E, ve zaten gelen seyirciden de o isteği gördük yani hani rahat etmeleri, e, rahat, dans rahat dans ediyoruz, dans e, rahat, ay, ha, böyle yorumlar şeyler yorumlar de var döne döne dans ediyoruz kafası ama özellikle kapasite konusunda çok dikkatli olduk çünkü e, çok kalabalık olur gibi olduğunda da hakikaten ister istemez insanlar tedirgin oluyordu. Ve bu Bizler kendimiz de aynı. Aynı şekilde e, yani hani ki, siz nasıl bir yere girdiğinizde nasıl rahat ediyorsanız hani günün sonunda dinleyicinin de aynı e, şekilde rahat etmesini istedik. O bakımdan e, yani neredeyse özellikle ilk 2-3 ay hakikaten çok çok iyi gitti satışlar. Yani Hı -hı. her şey e, solda alttu. E, şimdi de fena değil ama ister istemez tabii her yerde açılınca yine az önce Mehmet'in ya bir de ya hava değişti. Hava şey, değişti. E, bahar geldi. Şu anda... Hatta yaz geldi. Evet e, yani e, baharlı atlılık. Yani ister istemez insanları içeriye sokmak tabii şimdi daha zor olmaya başladı çok normal olarak filan ama e, yani şey anlamında biz de biraz çekiniyorduk. Çünkü bu e, az önce yine Mehmet'in bahsettiği e, bir takım finansal sıkıntılardan dolayı tabii eskiden yapabildiğimiz şekilde yani yabancı müzisyen dengesini de daha... Ee, hani oturtamadık. Orada, diye, oturtamadık. Diye. Eskiden hani o belirli bir şeye oturuyordu. Yüzde elli, yüzde elli yapmaya çalışıyordum. <gülüyor> ama tabii o maalesef mümkün olmuyor. Bakalım e, yeni sezonda nasıl olacak. E, ama bir taraftan da aslında e, yerli tarafta da çok daha yaratıcı ve yeni şeyler, yeni birliktelikler, e, yeni işbirlikleri yapmaya başladık. Bir sürü isimle, işte e, e, Türk laborlarla, Bant ve Gay'le Demonation yaptık. İşte, e, Tamar Records'la çok güzel bir birlikteliğimiz oldu. Oradan güzel isimler aktı. Hani i̇çerik anlamında da aslında biz de biraz daha e, cesur olmaya çalıştık. Ilave bir ikisimler olsun değil. E, dolayısıyla aslında geri dönüş bizi de çok heyecanlandırdı. Yani fena değil, memnunuz sonuçtan diyelim. Evet şimdi ilk Soundgarden'ın pandemi sonrası ilk Soundgarden'da alifesindeyiz Umarım çok keyifli ve kıymetli geçer. Lineup'ı konuşacağız tabii ki. Bir iki ismi az evvel andık. Ee, ama bunu yapmadan önce lineup'a geçmeden önce biraz bir konsepti hatırlayalım. E, az evvel hep açık alanları saymıştık geçmişe ilişkin. 2019'da zaten Bomonti'ye e döndük dediniz. Buntmeg'in bu seneki festivali haberleştirmesinde bir ada vurgusu da e, gördüm haliyle. Biraz aslında bu senenin e, konseptini genel yapısını, festivalin nasıl bir akış içerisinde e, olacağını tarif edebilir misiniz bize? Bu sene şeyi işte kendine az e, Babylon Soundgarden e, daha biraz da e, böyle hesabımız şeydi yani pandemi sonrası ...laid back, insanların bir araya geldiği... ...böyle keyifli bir... yani ...bu, bu monteadan da biliyorsunuz... içinde e, restoran vesaire gibi... Bir ...yaşam alanları e, da olduğu için... ...daha çok insanlar bir araya gelsin... ...yeniden kavuştuk... E, ...laid back olsun... ...easy Şenlikçi going olsun, olsun, şenlik olsun... ...gibi yani çok... ...ne diyeyim... Hani... E, ...kasık bir festival değil de... E, ...böyle e, rahat, rahatlatıcı... ...ve bir araya getirici bir şeyler olsun dedik... E, özellikle o yüzden gündüz de müzik seçkimiz birazdan isterseniz gene bahsederiz buna uygun müzikler hı hı. E, daha jazz daha e, reggae'ne jazz'dan funk'dan e, etkilenen müzikler koyup orada ne bileyim insanların yani çocuklar petler böyle bir aile buluşması e, gibi bir şey hayal ettik. yani e, uygulama ne olacağını tabii <gülüyor> <göreceğiz>. <gülüyor> hep beraber göreceğiz ama bizim için hani burada e, bu kaybolan zamanı e, yeniden kazanmak, bir araya gelmek, dostlarımızı görmek vesaire gibi birazcık daha e, o yüzden e, laid back bir festival e, yapabileceğimizi umuyorum. Aslında Mehmet'in bahsettiği yani hem e, line-up Babylon Soundgarden, yani e, Babylon'un da normalde hani yıllar içinde yaptığı, ee, en çok Sişen kümesindeki sound'u taşıdık ama aynı zamanda yapı kredi Bomonti Adan'ın da burada dediği gibi Mehmet'in bir kitlesi var. Ve o kitlenin de o kitleye de uygun bir şey yani tam bir ortak şey oldu aslında. Hı hı. Ee, ve hani çıkan sonuçtan memnun olduğumuzu düşünüyorum en azından e, teoride inşallah pratikte evet, de insanları bir... mutlu ediyor olacaktır. Ya Evet biz hazırladık bundan sonrası evet, e, bundan sonrası izleyicinin kararı olacak evet. Evet. Şimdi o zaman lineup'a geçelim. Bu arada Elif Cemal ve Mehmet ile konuştuğumuzu bir kez daha hatırlatayım. 28-29 Mayıs'ta yapıkaya de Bomontiya'da da gerçekleşecek Babylon Soundgarden'ın. E, hayati Ruhiyesi'ni duyuyorsunuz ve ayrıntılarını alıyorsunuz açık da. Şimdi konuklarına geçelim isterseniz bu serinin iki gün müzikal olarak nasıl gelecek, e, geçecek. E, biraz zor olabilir, çok e, isim var çünkü sahne alacak ama. Evet, <gülüyor> üç tane... E sahnemiz var. Ee, bir tanesi Avdaki ana sahnemiz. Bir tanesi de e, akşam sekizden itibaren e, yayın yapacak olan e, Babilon sahnemiz. Bir diğeri de Populist'in içindeki iyice setler. Hı hı. E, bunu renklerle de eğer afişe e, bakma fırsatı olan e, arkadaşlar varsa onlar da renklerden görebilirler. E, yarım gibi başlıyoruz gündüzleyin. E, Dilan Balkay Boskurut e, gibi e, yeni genç Jazz ağırlıklı e, trompetçi biliyorsunuz. Trompetçi evet. ve vokalist İlhan Balkay. Bosturuz kalabalık bir çıkıyor. ekip Konukları çıkıyor. Konukları da olacak. Daha bize de sürpriz onlar. Evet. <gülüyor> e, ardından e, Ezel'in de prodüktörlüğünü yapan Hı. kili e, Artzen Bagi. E, ondan sonra da e, Veval, Veval Hollandalı. Yanılıyor mu? Belçika mı? Hollandalı. Ve Veval ve Hey Douglas'ın artık e, hem Babylon'da çok sevilen e, bir serisi oluyor biliyorsunuz. Ersen'in çok ağrıdığınız bir sanatçı. Onların sahne şovu şu anda bayağı kalabalıklaşmış. Yani e, bu 6'dan sonra 5'den 6'dan sonra hareketli ondan öncesinde daha laid back diyelim. E, daha öncesinde de Band megin de e, yine e, seçici müziklerle. E, bugün böyle geçecek. Orada Volkan Judoju'nun bir de ana e, alanda. Ee, Volkan da e, genç DJ arkadaşlarımızdan, e, onun da böyle Afrobeat'ler, neler olabilir işte, funk'lar, regeler, bu gibi müziklere birazcık dünya müziğine de girdiğimiz bir öğlen, öğleden sonra hayal ediyoruz diyelim. Bu cumartesi. Bu cumartesi. Bu cumartesi. <gülüyor> evet. 29'unu da. Elif diyerek bombayı bırakıyorum. Ya 29'u da aslında yine bahsettiğimiz bir şeyle başlıyor. Yine kapılar 12.30'da açılıyor. Orada işte Emre Garan'ın Garangaran var. Das Memo'muz var da Frog'la. Hünkarımız var. Ve yine aynı gün işte Civa Flava seninle evet, işte bahsettiğin ve Mert Demir. Hani onlar hakikaten çok... Bence hem çok kaliteli müzik hem de çok eğlenceliler. Satgasımız var. O bence e, tüm e, festivallerin vazgeçilmezi olmalı. Çünkü hani doğru saate koyduğunuzda herkesi gaza getirip akşama gerçekten en güzel şekilde hazırlıyorlar. Hı -hı. Ve tabii Gaye Suak Yol ve Yüz Yüzeyken konuşuruz da hani bizim e, festivalimizin hakikaten popüler ve yani, o, olması e, gereken en güncel ve sevilen isimlerimizden. E, o akşam Babinon'da e, e, Orada da hakikaten hani geç bir saatte başlatmak istedik. Hani insanların az önce de konuştuğumuz gibi biraz e, hava serinleyince içeri girmeyi tercih edecekleri bir şey koymaya e, çalıştık. Acaba dedik günümüze biz film gösterimi koysak Hı. mı dedik stand up koysak mı dedik falan ama e, vazgeçtik sonunda aslında. E, başka ne diyebiliriz? var mı? Başka programla ilgili. Benim aslında evet duymak istediklerim Peki, bunlardan daha... ibaretti. Sizin eklemek istedikleriniz yoksa az evvel hadi, bir parça hadi. Civa Flava'dan dinlemiştik Dilan Balkanda ile evet. çok yakın zamanda dayanındıkları Tayak adını. Şimdi Veval bu söyleşiyi kapıya biliriz ama son eklemek istediklerinizde duymak isterim varsa tabii. Herkesi bekliyoruz. Evet. Valla bekliyoruz. Son Seni özellikle bekliyoruz. Ee, teşekkür çok edin. teşekkür ederiz bu röportaj için. Hani, ne demek, e, açık radyo Uzun zamandır hani ben de bir şey yapmamıştım çok heyecanlandım açıkçası çok keyifliydi ee, ben de teşekkür çok keyifliyorum e, mutlaka hakikaten bekliyoruz ve hani gerçekten güzel bir hafta sonu olacağını düşünüyoruz hani biz ya biz de çok heyecanlıyız bizim de e, hani bu benim son söyleyeceğim şey şu e, hani biz de aslında üç e, senedir e, e. böyle bir şeye kalkışmamıştık ve e, bazen bildiklerimizi mi unutmuşuz, tekrar mı hatırlıyoruz vesaire gibi bütün ekipçe böyle aradık. Heyecanmışız. Evet, heyecan içindeyiz. Evet. O yüzden de herkesi bekliyoruz. Çok güzel olacağını düşünüyoruz. Evet, heyecanınız çok iyi ve net bir şekilde yansıdı zaten. Hem bana hem de dinleyiciye de yansıdı diye düşünüyorum. Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim sevgili Elif Cemal. Biz Biz teşekkür oldu. Görüşmek üzere. İyi